Dikenden gül biter mi? Sadı Şiraz'ın iki talebesi vardı. Dersler sonunda biri başarılı, diğeri başarısız oldu. Tembel öğrencinin babası, "Niçin aynı terbiyeyi veremediniz? Benim çocuğum başarısız oldu." dediğinde Sadı Şirazi şu cevabı verdi: diye aynı, kabiliyetler farklı. Evet, ikisinden biri. İskender adı güzel, ahlakı kötü bir adama demiş ki, adını değiştir ya ahlakını. Evet, nereye bakmışlar? Mehmet Akif Ankara'ya çağrılır. Ve o kadar önemli meseleler dururken kalpak meselesi konuşulur. Canı sıkılan Mehmet Akif o günleri bir cümleyle özetler. ''Ben bu adamların başımın içine bakacaklarını sanmıştım ama onlar tepesine baktılar.''